Felsefe açıklarından Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül Herkese merhabalar. Yeni bir Açık Radyo Felsefe Açıklarından programında karşınızdayız. Ben Yılmaz. Merhabalar, ben Rifat Bu haftanın konusu postmodernizm ve kuşku. Birçok düşünür postmodernizmi çağımıza özgü bir tür kuşkuculuk olarak görmekte. Ee, bu kuşku öncelikle modernitenin bilimden felsefeye hemen hemen yaşamın bütün alanlarında sergilediği mutlakçı tutumu. Karşı bir kuşku olarak da ifade ediyor. E, bu hafta biz postmodernizmin tarihsel ve kültürel tevallerini anlamak için e, antik Yunan felsefesine, özellikle de Sofislerin ve geniş tarihsel dönemde etkisini sürdüren Septiklerin görüşlerine uzanacağız. Evet, düşünürler tarafından geç kapitalizmin mantığı. Neo modernizm, üst modernizm, göreceli, gösteri toplumu olarak da adlandırılan postmodernizm aslında kesin ve net bir tanımını yapmak çok da kolay değil ki düşünürlerin tanımları da çok net değil bu konuda. Belki de Lyotard'a başvurabiliriz bu konuda. Onun çok kullanılan, çok bilinen bir tanımı var. Şöyle diyor Lyotard: Postmodernizm üst anlatılara karşı olan inançsızlık olarak tanımlayabilirim diyor. Bu inançsızlık hiç kuşkusuz bilimdeki ilerlemenin bir ürünü. Bu ilerleme aynı zamanda onun varlığını da desteklemektedir. Peki o zaman postmodernizm nedir? Kesinlikle modernle bağlantılı bir kavram. Algıladığımız her şeyden kuşku duymalıyız diyor. Bu Tart'ın söylediği ve vurguladığı kuşku bizim programı da yönlendirmiş oldu. Biz de bu programda Antik Çağ'daki septikler ve onun öncesinde sofistlere uzanarak aslında kuşku kavramı üzerinde durarak postmodernizmin o kültürel altyapısını anlamaya çalışacağız. Evet Yılmazcığım yani biz de bu program boyunca söylediğimiz her şeyden kuşku duymayı sürdüreceğiz. Gittikçe daha kuşkulu hale geleceğiz. Belki aslında benim aklıma şöyle bir şey geldi şimdi e, bu tarihsel dönemler e, tanımlanırken örnek işte, rönesans kavramı e, kullanılırken belli bir dönemi tanımlamak için ya da işte e, klasik dönem ya da antik çağ gibi kavramlar kullanılırken aslında hep günümüzden geriye doğru yapılan tanımlar. Yani Rönesans'ı ne zaman tanımlıyor kavram olarak e, tarihçiler? İşte 19. yüzyıla Rönesans kavramını kullanarak Rönesans dönemi tanımlıyorlar. Fakat postmodernizm için, için böyle bir şey söz konusu değil. Aslında tam da biz e, kendi içinde yaşadığımız çağı tanımlarken başvurduğumuz bir kavram. ve Dolayısıyla biz ne yaparsak aslında bu kavramın içerisine de dahil olacak. E, bu anlamda da bir güçlük var postmodernizmin ne olduğunun anlaşılmasıyla ilişkili olarak. E, senin az önce e, Leotard'ın tanımından bahsederken. Bizi bu belirsizliğin içerisinde bırakmasının mantığında aslında bu da söz konusu. Şimdi 20. yüzyıl söz konusu olduğunda postmodernizm çağdaş bir şüphecilik olarak karşımıza çıkıyor dedik. Bunun kökenlerine baktığımızda az önce sen de ifade ettin. Ulaşacağımız başlangıç çıkış noktamız antik çağ şüpheciliği. Dolayısıyla e, o dönemin e, teorik olarak ortaya konan görüşleri toplumsal yaşamla bir araya geldiğinde akışı bozan ve e, o dönemin sosyal hayatını, e, yaşam tarzını ya da alışkanlıklarını açmaza sürükleyen bir durum oluşturuyor. Bir kaygı yaratan bir durum bu. Örneğin Platon'un sofistlere yönelik eleştirilerini belki de bu yolla anlayabiliriz. Sofistlerin varlığına dönük Platon'un eleştirilerine baktığımız zaman aslında bir polisin adeta beka sorunu yaşadığını düşünüyor. Yani sofistlerle beraber, sofistlerle gelişen eleştirel süreçte polisin devre dışı kalacağını ve bir yıkıma sürükleneceğini düşünüyor. ilginç bir şekilde hem sofistlerde hem de sonraki dönemde ortaya çıkan kuşkucularda gördüğümüz bir şey bu toplumsal olarak birazcık böyle bir takım belirsizliklerin ön plana çıktığı dönemde bu görüşler ön plana çıkıyor ve o belirsizlikler giderilip örneğin işte Platon bilginin illaki bir kuramı mümkündür ve bu inşa edilebilir gibi bir sistem ortaya koyduğunda ve bu sistem geçerli olduğunda şüphecilerin ya da sofistlerin ya yani da kuşku dediğimiz kavramın etkisi azalıyor. Bunu şeyde de görebiliyoruz işte orta çağa geldiğimizde orta çağda yine kuşkucuların etkisinin azaldığını görüyoruz ama rönesans ve reformlarla beraber kuşkucu görüşler yeniden ön plana çıkıyorlar. O dönemdeki belirsizliklerle ilgili olarak düşünebiliriz bunu. Rönesans sonrasında bilimsel gelişmelerle beraber işte aydınlanma gibi bir sistematik felsefe ortaya çıkıp ve bu varlığını sürdürüp ve etkili olduğu sürece yine sofistlerin etkisinin azaldığını görebiliyoruz. Ama modernizme yönelik eleştiriler arttıkça e, ya da modernizmin e, yol açtığı sıkıntılar ortaya çıktığı zaman yeniden bu sefer e, kuşkucu düşüncelerin ön plana çıktığını görebiliyoruz. Belki de yani postmodernizmi de böyle anlamak ya da böyle değerlendirmek mümkün olabilir. İkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan sıkıntıları düşündüğümüz zaman e, yeniden e, yeni bir kuşkuya, işte çağdaş bir kuşkuya düştüğümüz. söylenebilir. Bu da modernizm postmodernizmin aslında temelleri anlamına da geliyor. Çünkü modernizmin ortaya koyduğu o eşitlik, özgürlük, kardeşlik düşünceleri ve bu düşüncelerin yol açtığı sıkıntılar bir süre sonra kendini göstermeye başlıyor işte. Yani Kavramların içerikleri başlangıçta ortaya kondukları hedeflerden uzaklaşıyor. Yani özgürlük özgürlük olmaktan, eşitlik eşitlik olmaktan çıkıyor, adalet adalet olmaktan çıkıyor. Mesela kaynakları sorgulamak gerekiyor. Az önce Platon örneğini verdim ve Platon'un sofistlerle mücadelesinden bahsederken aslında şöyle bir vurgu yapmak doğru mudur? Septik düşünceler, kuşkucu düşünceler aslında toplumsal alandan uzaklaştırılmaya çalışılan düşünceler ve bunun yerine Kuşatıcı e, ve her şeyi kuşatan bütünsel bir, bir teori ortaya koymak sanki daha doğruymuş gibi geliyor e, düşünürlere. Mesela işte sofistlere karşı Platon bunu yapmaya çalışıyor ve e, sofistleri bütün bu kurgulara yani hem bilgi anlamında hem politik anlamda hem e, etik anlamda bir tehdit olarak görüyor. Fakat... Sistemlerin açmaza girdiği anlarda da bu septik bakış açısı, kuşkucu bakış açısı tekrar devreye giriyor ve sistemin yeniden kendi içinde sorgulanmasını sağlayacak doneler oluşturmaya başlıyor. Ve aslında bu bir periyot olarak günümüze doğru işte önce Rönesans'ta sonra 20. yüzyılda postmodernizmin kendisiyle beraber gündeme geliyor. Ve aslında... Her zaman şöyle bir karşıtlığı sanki yaşıyor gibiyiz. Bir dayatmacı, bütüncül bir hakikat arayışı var. Bir hakikatin kendisine dair bir kaynak var. Hakikati ortaya koyan bir kaynak var. Ve bu hakikatten kuşku duyan bir taraf var. Ve dolayısıyla mesela Platon'da bu hakikat arayışını görüyorsak sofistlerde bu hakikati sorgulamayı görüyoruz. Ve modernizmi bir hakikat olarak ortaya koyduğunu varsayarsak 19. yüzyılda Postmodernistlerin de bu hakikat arayışını e, kuşkulu bir gözle değerlendiren e, bakış açısını sanki burada izler gibiyiz. Ama şuna da e, vurgu yapmak lazım herhalde, postmodernite aslında modernizm karşısında Bütüncül bir e, açıklama yapmak iddiasında zaten değil ama bir alternatif sunma gibi bir durumu da yok aslında. Yani bir e, öneri e, ona karşı e, geliştirecek, e, geliştirilebilecek sistematik bir düşünsel yapı da ortaya koymuyor. Zaten hani postmodernite dediğimiz şeye baktığımız zaman önerdiği şeyleri şöyle sıralayabiliriz belki. Örneğin bütüncül teoriler karşısında işte bir perspektif çokluğu, evrensellik karşısında bir yerellik. ve tikerlik, hakikat karşısında yorum ve görecelilik, politika karşısında bir estetik, ideoloji eleştirisi karşısında yapı bozumcu bir proje, gerçeklik karşısında imge. Buna benzer önerileri var. Yani zaman karşısında mekan, çelişi karşısında farklılıklar, sınıf ideolojileri karşısında kimlikler. Evet, yani o 19. yüzyılın büyük anlatıları Büyük metinsel anlatılar, büyük ideolojik anlatılar, büyük kurgular aslında anlamını yitiriyor ve bireylerin kendi anlam dünyalarındaki kurgular, kendi yorumları, kendi bakış açılarından oluşturabildikleri anlayışlar daha değerli hale geliyor. Yani işte majörün karşısında minör. Yani top modernizmin temel yaklaşımı aslında modernizme yönelik eleştirilerden oluşuyor. Bu eleştiriler işte felsefe alanında, bilim alanında, sanat alanında, mimari alanda, sosyal yaşamın değişik alanlarında karşımıza çıkan aslında bir reddetme hali ve böyle öne çıkan... Postmodern düşünürler olarak Baudrillard'ı, Lyotard'ı, Derida'yı e, sayabiliriz. E, bunlar... Postmodernizm, liberalizm, Marksizm ve benzer büyük söylemlere karşı aslında... ...tarihin yeniden yorumlaması olarak da e, düşünüyorlar e, bir yandan. Bu büyük anlatıların e, yıkılışına çeşitli yerel, kültürel, etnik, dinsel, ideolojik... E, ...küçük anlatıların bir arada yaşamasına doğrudan bir e, e, kapı açılıyor aslında postmodernizmle birlikte. Evet... Şimdi aslında Foucault'dan bir alıntı yaparsak buraya güzel oturur bu alıntı. Foucault diyor ki insan problemi, insanın önüne ilk defa konan bir problem değil. Evet Foucault'un ortaya koyduğu bu düşünce doğal olarak bizi şeye götürüyor. Felsefenin ilk ortaya çıktığı yıllara taşıyor. Gerçekten de insan... Bir problem olarak insanın karşısına çıkmıyordu. Daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk uzun uzun. Doğa filozofları örneğin problem olarak insanı değil de insanın yer aldığı kozmozu anlamaya çalışıyorlardı. Bu yüzden de insan felsefe için ilk problemlerden biri değil. Foucault bu anlamda çok yerinde bir değerlendirme yapıyor bence de. Ee, ne yapıyordu? Doğa filozofları vardı gündemde ve doğa filozofları arke problemine e, odaklanmışlardı. E, sofistlerle beraber insan problemi, insana dair problemler ne, ne olabilir? İşte etik, e, politik, bilgi problemi e, felsefenin konu alanına dahil olmuştu Milattan önceki 5. yüzyıllarda. Evet, sofistler Problemi doğadan alıp insana taşımış oluyorlar aslında. Özellikle sofist filozoflara baktığımız zaman yani Protogoras Gorgias'a baktığımız zaman insan her şeyin ölçüsüdür demekle aslında felsefenin yöneliminde çok ciddi bir değişikliğe yol açmış oluyorlar. Ve bu değişiklik aynı zamanda hakikat arayışında olan o ilk çağ doğa filozoflarının bakış açısından çok farklı bir yaklaşım olarak insanı merkeze alan ve insanı içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel ortamda anlamaya çalışan insanın bilgi arayışının ne kadar mümkün olup olamayacağını sorgulayan bir noktaya taşımış oluyordu. Sofistlerin zaten... Yolu açtığı sarsıntının nedeni de bu. Ki sonradan e, ne kadar büyük tepkiler aldığını da düşünürsek sofistlerin. Sofistler e, tabii belki doğa felsefesi döneminde dile getirilememiş problemleri de dile getirdiler. Yani e, doğa filozofları doğanın bilinebileceğine dair bir içsel e, güdüyle yaklaşmışlardı mesele Fakat e, sofistler söz konusu olan nesnenin ne olursa olsun yani karşımıza alabileceğimiz nesnelerin sahip olduğumuz yetilerle yani aklımızla, duyularımızla birlikte ya da ayrı ayrı herhangi bir şekilde bilinemeyeceğini, bunun bir kesin bilgisinin olamayacağını sadece sanılarla yetinebileceğimize dair bir argüman oluşturdular. Ve dolayısıyla bilgi denen şeyin kesinliğinin söz konusu olmadığını ileri sürüp bizi tamamen bir kuşku içerisinde bıraktılar. Ve getirdikleri noktada aslında her sözün edeceğimiz şey Bize göreydi, bize relatif olarak bazı şeyleri, bazı sanları bile getirebilirdik ve bunun ötesinde de elimizde bir şey yoktu aslında. Hatta ve hatta işte ne doğanın kendisini, ne kendimize ait olan şeyleri, ne de tanrılarla ilgili olan şeyleri dair herhangi bir kesinlik söz konusu değildi. Ee, örnek vermek istersek işte Protagoras'ın agnostisizmi buraya e, denk gelebilir. Tanrı var mı yok mu bilemeyeceğimize dair e, düşünceleri var Protagoras'ın. Gorgias'ın çok daha ileri giderek hiçbir şeyin var olmadığını, var olsa da bilinebileceğini bilsek de başkalarına anlatamayacağınıza dair ileri sürdüğü düşünceler aslında sofistlerin ne kadar hakikat duygusundan uzak bir yerde bulunduklarına dair güzel düşüncelerini ifade ediyor açıkçası. Evet bu hakikat karşısında aslında derin bir kuşku anlamına geliyor. Yani insan her şeyin ölçüsüdür demek aslında mutlağın, mutlak bir hakikatin olmadığını. Hele hele Gorgias'ı senin söylediğin alıntıyı da düşünürsek doğal olarak bu... Ciddi bir e, sarsıntı demek. Yani insanın e, ayaklarının e, adeta yerden e, kesilmesi e, anlamına da geliyor. Ve sofistlerin yaşadıkları dönemde aldıkları tepkileri e, belki de bu açıdan yorumlamak mümkün. Aslında şu da ilginç. Şimdi o zaman e, hakikat üzerine bir kesinlik yoksa e, sofistlerin yaptıkları işi de düşünürsek hakikatin bize... bir başkası tarafından anlatılabildiği kadarıyla yetinebilmiş olmamız ki ve bunun yapılabilirliği koşulu da takdir edersin ki iyi bir belagat, iyi bir söz söyleme biçimi, iyi bir hitabet. Sofistler de aslında tam da bunu yapıyorlardı. Günümüzdeki bu hakikat sonrası meseleye de çok oturuyor sanki bu açıklama tarzı. Yani hakikatle ilgili bağlantımız aslında bizim bir şekilde ikna olmamızla ilişkili. Hakikat diyebileceğimiz şey... Birinin bizi neyin ne olduğuna dair ikna edebilirlik kapasitesine gelip dayanıyor. Günümüzde de hakikatin bir anlamda medyatik bir anlam taşıması da bununla ilgili değil mi? Yani ne kadar kabul görüyorsan, ne kadar beğeni alıyorsan sosyal evet. medyada evet. o kadar hakiki, hakiki e, oluyorsun bir anlamda. Kesinlikle. Bu tamamen seni hakikat olduğuna dair karşındakinin inandırabilirliğine bağlı bir şey. Yoksa... senin dışındaki bir hakikate referans verilerek oluşturulmuş bir şey değil. Tamamıyla bir, bir manipülasyon aracı gibi e, senin ikna olabilmene bağlı bir şekilde. Ama burada şu da aklıma geliyor İlmalcığım. E, mesela sofistlerin bu tavrına karşı Platon bir hakikat dayatmaya çalışacak Bir e, evrensel hem epistemolojik açıdan hem ahlaki ve politik açılardan da bir hakikati e, dayatmaya çalışacak. O zaman günümüzde paralellik kurmaya çalışırsak şu da ilginç görünüyor. Günümüzdeki bu şüphe ile bakıldığında, şüphe ile yaklaşıldığında farkındaysak yine bize dayatılan bir takım hakikatler, üst hakikatler olduğunu da görmek mümkün. Mesela işte burada seksist bir takım yaklaşımlar devreye giriyor. İşte milliyetçi yaklaşımlar devreye giriyor ya da... dinsel yaklaşımlar hemen o e, hakikat boşluğunu ya da hakikate duyulan kuşkuyu, ifa, e, boşluğu ortadan kaldırmaya dönük bir e, çaba ortaya çıkıyor oradan, bu kaynaklardan. Yani işte bir e, erkek seksiz, seksizmi devreye giriyor, bir milliyetçilik devreye giriyor, bir e, dinsel hakikat devreye giriyor ve hemen o kuşkuların tamamen aslında yerel gündemden çok daha pratik örnekler bulmak mümkün. Hemen o boşluğu kolaylıkla doldurabileceklerini zannediyorlar. İşte o otokratik söylemler, milliyetçi söylemler ve dini söylemlerle beraber hakikat boşluğunu bir anda sanki insanlara dayatabilirmişiz gibi, bütün şüphelerin sesinden gelebilirmişiz gibi bir refleks ortaya çıkıyor. Ya bana öyle geliyor ki aslında bu mutlak hakikat söylemi arttıkça aslında demokratik ortamdan, demokratik yaşamdan da bir anlamda uzaklaşıyoruz. Bilmiyorum buna ne dersin ama direkt olarak eğer ortada tek bir hakikat varsa ki orta çağda bu böyle oldu ya da işte Platon'un düşüncelerini yeniden hatırlarsak mutlak bir hakikat bilgisi ya da mutlak bir hakikatin Tırnak içinde söylüyorum dayatılması söz konusu olduğu zaman e, ki o zamanlarda e, aslında demokratik yaşamdan biraz biraz uzaklaşma da söz konusu. E, yani sofistlerle beraber gelen belki de o çoğulcu düşünceyi filan e, düşünürsek bunu biraz daha anlamakta da mümkün. Aslında modernizmin e, dayattığı o bilimsel olan e, işte e, hakikatin kendisidir. ve bilim her şeydir düşüncesine karşı olarak postmodern düşünce ya da işte bu düşünceler karşısında duyulan Kuşku bize neyi söylüyor? Hayır, hakikat farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Belki de antik çağda sofistlerin söylediği hakikatin bir anlamda sorgulanması anlamına da geliyor. Yani mutlak hakikatle bana göre şey arasında bir ilişki var demokrasiden uzaklaşma konusunda. Çolculuktan uzaklaşma. Yani bir tek bir hakikat var ve bu tek hakikati... sahip birileri var. Bilimsel evet. olabilir, dinsel olabilir, felsefi olabilir. olabilir, ideolojik olabilir. Evet. Çok önemi yok bunun. Nereden gelirse gelsin böyle tek bir hakikat olduğu zaman aslında bu e, ciddi bir kuşku da e, yaratıyor e, insanda. Evet. O zaman o hakikate uymayan her şey e, uzaklaştırılabilir, budanabilir ya da hakikate e, uymaları için e, her şekilde muameleye tabi tutulabilirler denebilir. Yani buradan tabii Totalitarizme gidilecek birçok bir yol var denebilir. Septiklerin sofislerden farklı olarak varlıkları nokta daha sistemli hale getirdikleri düşünceler var. İşte özellikle Helenistik dönemin e, düşünceler üzerinde etkili olmuştu bu. Piron gibi, Timon gibi, Karnaades, Arkesilaos gibi septik düşünürlerin felsefesine baktığımızda da bu sofislerden ilham aldıkları. E, Septisizmi daha sistemli hale getirecekler ve özellikle hatırlarsak malinistik dönemin etik problem alanında bir çözüm önerisi olarak da e, bir mutluluk arayışına yanıt veriyordu septiclerde. E, bu hakikate e, varılamayacağı, hakikatin olmadığı, hakikatin dile getirilemeyeceği duygusu e, septikleri bir yargıdan kaçınma, bir epokeye e, vardırıyordu ve hatta daha da ileri giderek aslında yani buna dilim varmıyor ama böyle ağzını açmama diyebileceğimiz bir şey yargıdan kaçınmak yani yargıda bulunmaktan kaçınmak üzerine bir tutma e, sürüklemişti septikler. Çünkü onlara göre eşyanın bilgisi e, nesnenin bilgisi ya da bilgi mümkün değil aslında bu insan için boşuna bir çaba yani biz e, nesnenin doğasını anlama konusunda böyle bir kapasiteye sahip değiliz. Piron'dan söylüyorum şeylerin doğası bilemeyiz. O zaman onlara karşı nasıl bir tutum izlemeliyiz e, yapabileceğimiz şey yargıda bulunmamak. Bu bize evet. ne sağlar? Senin söylediğin gibi bir e, mutluluk. Ataraksiya. Ataraksiya, sağlar. evet. Bir e, dinginlik, bir huzur hali. Ancak bunu elde edebiliriz. Ama şimdi e, septikler ve sofistler ileri sürebileceğimiz düşüncelerin e, imkansızlığı ve bunların herhangi bir yere varamayacağı hatta bunun gereksizliği üzerine bir noktada bizi bıraktılar. Yani Gorgias'ın en son söylediği önermeyi bilsek de bir başkasına anlatamayız yargısı, Piro'nun yargıdan kaçınmak gerekir ve dolayısıyla ağzımızı açıp herhangi bir şey söylememek bizi mutlu edecektir yargıları felsefede belki bir son nokta artık felsefenin imkansız hale geldiği bir şey. Fakat biz bugün özellikle postmodern durumda felsefenin imkanını oluşturacaksak eğer Bunu nasıl sağlayacağız? Şimdi postmodern bir çağda yaşıyorsak biz işte postmodernizmi daha önce tanımladık biraz. İşte bir bilim eleştirisi, bir aydınlanma eleştirisi, bir mutlak hakikat eleştirisi. Ama bir yandan da aslında kaçınamayacağımız şeyler de var. Yani postmodernizmi bir aydınlanma düşmanlığı, bir bilim düşmanlığı bunun tamamen reddi olarak... Yorumlamak da mümkün belki ama böyle yorumlamamak da mümkün. Yani biz bugün işte işte bilimin sağladığı olanaklardan faydalanırken ya da bilimsel olarak sunulmuş olanaklardan faydalanırken bir yandan da onları tamamen reddetme noktasında değiliz gibi görünüyor. Yani modernizmin insan E, kültüre katmış olduğu e, oluşumları reddetmek, bunları yok saymak zaten e, söz konusu değil. Yani. Fakat bunların kökensel olarak e, yeniden sorgulanması, amaçların e, ve araçların sorgulanması ve aslında belki hedeflenenlerle ulaşılanlar arasındaki e, farkların ya da e, eksikliklerin e, ortadan kaldırılması. Sonuçta kavramların ifade etmiş olduğu e, anlamlar başlangıçtakinden çok uzaklaşıyor, başka yerlere gidiyor ve yaşam başka bir yerde var olmaya çalışıyor ve artık görmezden gelinemeyecek bir halde olan her şeyin farkına varmak gerekiyor. Yani e, her e, toplumsal dönem, her tarihsel dönem aslında kendini kurgularken bir takım şeyleri e, halının altına süpürüyor, onları yok ederek kendini var etmeye çalışıyor, belki postmodern Dönemin e, getirmiş olduğu en önemli duygulardan biri bu olabilir. Bakış açılarından biri bu olabilir. Yani her şeyin birlikte var olması ve her şey derken gerçekten burada büyük hikayelerin büyük anlam oluşumlarının içerisinde değil ama var olan bütün parçalarla beraber e, her şeyin içerisine dahil olduğu bir anlatının dile getirilmesi belki de. Belki de Lyotard'ın tanımına dönersek bütün bu üst anlatılara karşı yani modernizmin bize sunduğu bütün bu üst anlatılara karşı bir inançsızlık, bir kuşku durumu, bir kuşku durumunu sürekli olarak koruyarak yaşamak denebilir. Sözü herkese vererek, her varoluş biçimine söz vererek dahil olmasını sağlayarak ama kuşkuyu da elden bırakmadan olup biteni anlamaya çalışmak kuşku değerlidir. kuşku e, iyidir diyelim e, sofistleri, septikleri unutmayalım ve onların gözüyle de hayata bakmaya çalışalım diyerek programı kapatabiliriz belki. Bu haftalık bu kadar e, hoşçakalın. Hoşçakalın.